1718 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir savaştaki hutbesi, Peygamberle beraber Gazve'ye gittik, düşmanımızla karşı karşıya geldik, Hazreti Peygamber kalktı, Allah'a hamdu sena ettikten sonra şöyle dedi, Ey insanlar, siz yeşil, sarı ve kırmızı mallar arasındasınız, yüklerinizde daha birçok şeyler var, siz düşmanınızla karşı karşıya geldiğinizde saldırın, çünkü Allah yolunda şehit düşen bir kimseye muhakkak ela gözlü cennet hurilerinden ikisi süratle gelir, şehit düştüğünde onun yere düşen ilk damla kanı sayesinde Allah Teala onun bütün günahlarını affeder, huriler onun yüzündeki tozları silerek, kesinlikle biz senin içiniz, derler, o da cevap olarak, ben de sizin ikiniz içinim, der.